Alâ habîm-i gazâin Dil hâlb Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi rabbil alemin Vessalâtu vesselâmu Aleyh seyyidil mursalin Muhammedin ve alâliye ve sahbî ecma'in Tergib-i tergib dersimizde Kaldığımız hadis-i şeriften devam ediyoruz İnşaAllah Ve'a nebi eyyubel ansâriyi Radiyallahu Teala an Ebu Ayub el Ensarî efendimizden bu hadis-i şerif rivat edilmiştir. Bizim meşhur Eyyub Sultan dediğimiz Halid ibn Zeyd adı Halid'tir. Onun e, rivat ettiği bir e, hadis-i şeriftir. Onun çok rivayet ettiği hadis-i şerifler var. Ee, kitaplarda yani belki de yüz, 150'den fazla hadis-i şerifi rivayet etmiştir. İşte onu bir kitapta cem etmek istiyorum. Yani sırf eba Belen Sari Hazretlerinden gelen hadis-i şerifleri. Öyle de bugün de konuştuk yani bu konuyu. Arkadaşlar aramızda inşallah nasip olur. Ee, bizim şefaatçimiz, komşumuz onun sancağı altında inşallah dirilip Resulullah Efendimiz'e kavuşacağız İstanbullular olarak. O bu hale anlattı. Harace çıktı aleyna bizim yanımıza. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi bizim yanımıza çıktı. Çıka geldi. İşte evinden çıkıyordu. Hanesinden çıkıyordu. Mescitte bir yerden geliyordu. Onlar orada oturuyorlarken yanlarına geliyordu. Manasına. Ve ve kendisi e, mer'ubun e, bir korkuya kapılmış vaziyetteydi. Yani onun korkusu nedendi? E, yani ümmetinin Allah'a ve Resulüne itaatte kusur yapacaklarından e, taksirat işleyeceklerinden dolayı endişelenmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem çünkü biliyorsunuz kendisi zaten korkmaz. Allah'tan galinden korkmaz ama ümmeti adına endişelenir. Fekale bize birden çıktı geldi yani bir mevzu da yok. Zat-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz yani vahiy devamlı geldiği için insanlar birden anlayamayabiliyorlar. Bu nereden icabetti? Niye bize böyle söyledi falan da düşünebilirler ama illaki kendisine bosta bir vahiy gelmiş oluyor. Onu bize haber vermiş oluyor. Sallallahu te aleyhi ve sellem. Fekale bize buyurdu ki, Ati'uni, bana itaat eden. Yani sözümü dinleyin. Ben ne diyorsam yapın. Mâküntü, yani emrettiklerimi tutun, yasakladıklarımdan kaçın demektir. İtaat, iki kelimeyle tefsir edilir. Emirlerimi tutun, yasaklarımı bırakın. Ne müddetçe maküntü ben olduğum sürece sizin aranızda yani ben hayatta olduğum müddetçe ben sizin önünüzdeyim yanınızdayım, mihraptayım, minberdeyim beni görüyorsunuz, duyuyorsunuz ben artık ne diyorsam onu yapın çünkü burada sünnet kitabındayız biz burada bu ne alakayla, ne münasebetle bu hadis-i şerifi burada zikrediyor yani ben aranızdayken kendi kafanıza içtihat yapamazsınız. Ayetten de bir mana çıkartaraktan ben böyle anlıyorum, sen şöyle anlıyorsun. Sahabede böyle bir şey duyulmamıştır. Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken sahabeden hiçbiri bir ayete mana vererek bir yorum çıkartmamıştır. Hepsi ona sormuşlardır. Zaten anlaşılanlar, muhkemler bellidir. Bir e, efendim, anlaşılmazlık olursa sahabe-i kiramdan birçoğu, e, bu usta birçok hadis-i şerif vardır. Burada ne anlatılmak isteniyor? Mevla emrediyor? Diye sormuşlardır. 13'ün sünnete itibarın önemi. Yani ben varken sizin ne iştihadınız söker, ne tefsiriniz söker, ne teviliniz söker. Ben ne diyorsam odur. Çünkü ben Allah'ın muhatabıyım. Vahiy bana geliyor, size gelmiyor. Ve aleykum sarılın yapışın. Yani benim vefatımdan sonra bir kitabilla. Allahü Teala'nın kitabından ayrılmayın, Kur'an-ı Kerim'den ayrılmayın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'den ayrılmayın deyince yine mealciler, işte İslamoğlu gibi Kur'an talebeleri uydurmacıları falan, bunlar işte bak Peygamber ne dedi? Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın kitabına yapışın dedi. Ondan sonra burada sünnet demedi. Ya sünnet demedi olur mu? Zaten kitabı sünnet de bu adet şerifcikle dülüyor. Bana itaat edin diyor. Bana itaat edin nerede olacak? Sadece i kerimelerde e, Kur'an-ı Kerimle ilgili meselelerde olsaydı e, zaten Kur'an-ı Kerim herkes e, okuyordu, ezberliyordu. Ama bana itaat nerede olur? Hadislerde olur. Men uta'ar-rasul fekatta'a Allah. Peygambere itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ayettir. Kulu ta'a Allahu ta'a'ur rasul. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde Allah'a itaat hiçbir zaman tek anılmamıştır. Hemen peşine Allah itaat edin, sonra o Rasule itaat edin. E peki Rasule itaat edin niye söyleniyor bir daha? Madem Kur'an kafidir ve yeterlidir. o zaman Rasule itaat eden bana itaat etmiş olurun ne manası e kaldı? E Allah itaat sonra Rasule itaatın emredilmesini ne yük mü kaldı? Zaten Kur'an Allah'ın kitabı vahidir, o zaman peygamber zaten arada devrede yoksa Allah itaat tamam, Kur'an'a bağlanın tamam. E niye buyurur ki hep Rasulümle verdiği şeyi alın? Resulüme itaat edin. Resulüme müracaat edin. Ve la rudde u'yla rasul. Resulüme havale et, etseydiler. Ondan sonra. Resulullah'ı bulamadıkları zaman işlerindeki ilim sahiplerine bile devreye sokuyor Kur'an-ı Kerim. Yani Hz. Ebu Ömer gibi sahabenin müştehitleri, fakihleri İbn Mesud gibi İbni Ömer gibi onlara bile müracaat etseydiler. Le'alime ullezine estenbitu'nev minum. O İstihat sahipleri doğruyu anlardılar Onlara da anlatırdılar Ayet-i Kerime buyuruyor Demek e, Allah'a itaat Kur'an'la sınırlı kalmıyor Kur'an-ı Kerim bizi kime havale ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sonra kime havale ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta bile olsa E geldi sahabeden biri Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yok Diyelim gazaya gitmiş sefere gitmiş ser bir Seriye'ye katılmış Orada bir ilim fıkıh sahibi Birini vekil bırakıyordu ya Medine'de imam olarak o zaman ne yapacak adam? O zamanlar şimdiki gibi telefon mesaj yok ki. Bir geliyor aylarca yoldan birkaç gün duruyor, şey demedi, kalkıyor geri gidiyor. Bir tane ne zaman dönecek ne zaman soracak? E bu helal mıdır, haram mıdır? Nasıl öğrenecek o zat? Onun için bize Rasulü'nü e, havale edin. Rasulü'nü de bulamazsanız içinizdeki Ülül Emre, buradaki Ülül Emir, siyasi yetkililer, devlet yöneticileri demek değildir. Tabi eskiden devleti yönetenler en alim kimseler oldukları için ikisi bir denk geliyordu. Ama şimdi e, tabi ki bu layık düzende sistemde olsun veya padişahlar döneminde de olsa padişahlar toplumun en alimleri değildiler. Dolayısıyla Şeyhul İslamlar devredeydi. Ebu Suhtar İbni Kemaller onlar yürütüyordu işi. Şeyh, Şeyhul İslam İsmail Efendi İsmaila yaptıran zatta da Şeyhul İslam falan. E, orada da Ülül Emir yine ulema oluyordu enniyatinde. Fatih Sultan olsan kafandan fetva veremezsin. Mutlaka Şeyh Hulusi'ne müracaat edeceksin. İşte Akşem Settin Hazretleri'ne sordukları gibi. Hal böyle olunca siz Allah'ın kitabından ayrılmayın. Bunu nasıl anlıyorsun şimdi sen? Kur'an yeter size. Öyle mi anlıyorsun? İşte aklın o kadar çalışıyor. Veyahut anladığın halde bile bile inkar ediyorsun. Bak İmam Sindi Hazretleri büyük muhaddis, büyük şarih ne diyor orada? Ve Bismihi Allah Hakiyetihi. Kitap Allah'ın kitabından ayrılmayın ne demektir diyor şimdi? Muhaddisler ne anladı buraya şimdi? Kur'an neye hak diyorsa ondan ayrılmayın demektir. Kur'anın kendi de var. helal, helal kabul edin. Helale Kur ve Kur'an'daki helalları ve harimü haram kabul edin. Haram ve Kur'an'ın haram ve yasak ettiklerini. Tabii ki Kur'an'da nas varsa bir konuda açıkça ayette haram olduğuna delil varsa. Veya helal olduğu bildirildiyse Değil mi? Ee, efendim Bunda daha ihtilaf olur mu? Olmaz Buna muhariz, e, muhalif bir hadis olur mu? Olmaz Buna muhalif bir müçtehidin İçtihadı olabilir mi? Olmaz Buna muhalif bir icma ümmet olabilir mi? Olmaz Buna muhalif bir kıyası Fukaha olabilir mi? Olamaz ki zaten Ayet var Nasıl? Ama yeter mi? Yetmez Çünkü Kur'an-ı Kerim anayasa gibidir bütün teferruhata girerse 80-100 cilt olur. Bundan dolayı ne kimse ezberleyebilir ne de o metin sağlam kalabilir. Tarifata uğraması kaçınılmaz olur. Muhafazası çok zor olur. Şimdi bile bu kadar hafızın ezberinde de hala Yahudiler şunlar bunlar bazı ayetleri eksik basaraktan falan Afrika'ya şuraya buraya yayaraktan tutturmaya çalışıyorlar yani. Bu kadar hafızı olduğu halde bu Kur'an. Düşün ki bunun hafızı hiç olamaz ki o zaman 100 cilt, 200 cilt. <gülüyor> Yani ne olacak? İnsanlar katıp karıştırabilirler. Onun için Kur'an anayasa gibidir. Sana ana hükümleri veriyor. kaide külliyeler veriyor. Mesela bu külli kaidelerden bir nedir? Efendim Kur'an neyin hak olduğuna delalet ediyorsa o da delildir. Zaten edil-i erba-i şer'i'ye şer'atın delilleri dörttür. Kitap, sünnet, icma kıyas. İcma-ı kıyası-ı Mesela Kur'an'ın hak olduğuna delalet ettiği ikinci delil nedir? Kes sünneti ve icma diyor. İkincisi sünnettir, üçüncüsü icmadır. Sünnetten maksat nedir? Hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şerifler kesinlikle e, Allah Teala'nın vahyidir ve haktır. Ve Kur'an-ı Kerim'i tefsir mahiyetindedir Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadeler mutlak ise onu kayıtlayabilir. Mücmel ise onu tafsir edebilir. efendim e, Ondaki hükümleri beyan edebilir. Tafsilatını verebilir. Çünkü ayet-i kerimeler kısadır. Ve mucizdir ve mücmeldir. Tafsilata ve tefsirata ihtiyacı vardır. Bundan dolayı Allah'ımız ne ta'udü billah وَاَنْزَلَّا اَلَيْكَ ذِكْرًا Biz sana Kur'an'ı niye indirdik? لِتُبَيِّنَ nas? Sen açıklama yapacaksın insanlara. Neyi manüz zileyleyim. Onlara ne indirildiğini sen açıklayacaksın. İşte bu açıklamaların adına ne deniyor? Hadis deniyor, tefsir deniyor. Tefsiri de ilk yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hadi şerifler zaten ona mahsustur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerinden bir de nedir? Tebliğden sonra tebliğ ulaştırmaktır. Ama ulaştırdın adam ne anladı? Herkesin ne anladığına bırakırsan kimseye kıymus salat eden öğlenin farzı dört dekat çıkaramaz. Kimse vaatü zekat eden zekat verinden kırkta birin zekatı var. Nisap miktarı şudur borç bundan düşecektir gibi hükümleri çıkaramaz. Anladınız mı? Ver kâhu da rükû yapın eğilin dendiği zaman kimse namazın kıyamından sonra gelen rükû anlayamaz. Direktman durup dururken abdestsiz, kusursuz eğilir Allah'a rükû yapmaya kakar. Ve stüdü secde yapın dediği zaman kimse bu secdede kusur şartı var, abdest şartı var. Ondan sonra bu namazın secdesidir. İşte bu iftita tekbiri var, kıyam var, kıraat var, rükû var falan makablinde gerisine falan falan. Hiç bunu bu ayetten kimse çıkaramaz. Secde edin direkt tapat diye. Abdestsiz Cenab-ı Hak küt diye yapar. Halbuki orada başka ayet var, başka hadis var. Tefsir ve izah var. Tebliğ yeterli değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevi Tebliğiyle ile sınırlı değildir. İkinci görevi de tebiyindir. Tebiyin beyan etmektir. Onun için hadisçiler ne diyor buraya? Allah'ın kitabına sarılın ben öldükten sonra. Allah'ın kitabını nereden anlayacaksın? Hadisler olmasa, tefsirler olmasa. O zaman... Allah'ın kitabına sarılmaktır. Hadislere sarılmak Allah'ın kitabına sarılmak. İcma-i ümmete itibar etmek Allah'ın kitabına sarılmak. Kıyas-ı fukayı kabul etmek Allah'ın kitabına sarılmak. Niçin? Çünkü Allah'ın kitabı sana neyin hak olduğunu söylediyse o sana külli kâide verdi. Ne desene hat o resul. Resulüme itaat et dedi. Bütün hadiseler o ate girdi. Tabii kaynakların muteber olması kaydıyla hele ki fıkıhta itikatta sıhhat şartı e, aranır. Ondan sonra efendim İcma ümmet e, haklıdır. Ve evet. mâ atâkum rasûlü fehuzûh ve suresinin ayeti nas'tır, kat'idir, delildir, Tevilen ihtimali yoktur. Resul ne verdiyse onu alın, ne yasakladıysa onu bırakın. Onun için Kur'an'da 5-10-20 haram bulursan, hadis-i şeriflerde bu aramlar belki 50'ye 100'e çıkmıştır. Çünkü neden Allah Teala Resul'ün yasağı benim yasamdır buyurduğu için konu kapanmıştır. Sana çünkü eline bir kaide vermiştir. Kur'an'dan ayrılmıyorsun işte. O hadise uyduğun zaman Kur'an'a sarıldın. Niçin? Resulüm yasak ettiğini bırakın dedi ya. O ayetle amel etmiş oldun. İcma'nın hak olduğuna delil vardır. İmam Şafir Adnan'ın 200 kere Kur'an'ı hatmetti bunun delilini bulmak için. 200. de buldu bunu. İstahidüle ve mey yunşakı rasule min ba'di mâ tebeyyene ve ettebiyen gayra sebilil Her kim kendisine hidayet, doğru yol, aşikar olduktan sonra Rasul-ü Zişan'a muhalefet eder, onun durduğu tarafın karşı şıkkında durursa ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa burada Rasulüme uymazsa demiyor Rasul'e muhalefet edersey dedikten sonra ikinci bir şey atıf yapıyor atıf muhayaret iktiza konu aynı değildir, farklı bir bilgi var o farklı bilgi nedir? müminlerin yolu, yani müminlerin bir dönemin, bir asrın müminler derken müminler kime bakar? Alimlerine bakar. Zaten öbür ayetler ve Ülül Emri içindeki yetkili alimlere müracaat edin diyor. Yani bütün müminlere demiyor. Velev radduhu iler rasul ve ilâ Ülül Emri minhum. İçlerinden Ülül Emri diyor. Ayet ayeti tefsir eder. Demek ki burada müminlerin yolundan maksat, müminlerin içindeki Ülül Emri'nin yolu. Ülül Emri kim? İlimde, fıkıhta, tefsirde, hadiste yetkililer. Bu devlet yönetiminden bahsetmiyoruz burada. Hakkı batılı bulmak, helal aramı çözmekten bahsediyoruz. E hal böyle olunca müminlerin yolunun gayrine tabi olursa. Müminlerin yolu ne? Bak müminin demiyor. Müminlerin yolu. Demek ki müminler yani bir asırda bulunan alimler demektir. Muteber ehl sünnet alimler. ehl sünnet olmayan. Zaten ulemadan sayılmaz. Adamın itikadı bozuk. Ne alim olacak? Alim olabilir bilme manasında. Ama bizi bağlayacak ilmi yok. O halde Alimlerin bir icmağı varsa görüş birliği. Şimdi ihtilaf olur. İhtilaf olursa o da haksa, o da haksa. İştahat payı varsa e sen Hanefi mezhebine etabı olsan da sana, müminlerin yolundan ayrılmış denmez. Şafii mezhebine amel etsen de müminlerin yolundan ayrılmış denmez. Hanbeliyle devam et. Çünkü onların da kendi arasında bu kadar asırlardır icmağı var. Yani kendi ulema birliği var. O hususta ittifak ediyor. Yani İmam-ı Azam bir şey demişti orada kalmamış ki. İmam-ı Azam'ın bu yolu 1200 senedir bize gelmiş. E bu nereden gelmiş? Yüz binlerce, milyonlarca Hanefi mezhebinin ulemasının, fukasının, mütekaddin, müteahhir hepsinin süzgeçinden gelerek gelmiş. Burada ne oluyor? İcma oluyor zaten. O dönemin alimlerin icmağını bırak, 12 asrın bile icma var Hanefi'de şimdi. Dört mezhep zaten niye dörtte kaldı? Kırk da vardı ama icma oluşmadı. Meseleler ittifakla tedvin edilmedi Derlenmedi, toplanmadı, bir kitaplarda yazılmadı. O mezhebin e, tabileri Süfyan İbni Uyeyne'nin, Süfyan İmam e, Hazreti Leysin, Leysin Müsaad'ın, yani o müçtehitlerin, İmam Evza'yinin, büyük müçtehitler i̇mam Azam'a yakın ayarında belki. Ki İmam Ebu Yusuflardan da üstün. Çünkü onlar me mezhep için müçtehit. Evza'yik kendi müstakil mezhep. Dolayısıyla o kadar büyük müçtehitler varken yollarında, e, talebeleri sahip çıkmadığından kitaplar tedvin edilip bize kadar intikal etmedi. Bize derken kendilerinden bir sonraki sonra da kesilmiş. Dolayısıyla ne oluyor? İcma şu ana kadar hasıl olmuyor. Ama niye dört mezhep diyoruz onun için? Dörtten başkasına efendim, müsaade yok. Ayet yok ki dört olacak. Hadis yok ki dört olacak, beş olmayacak. Ama icma yani alimlerin görüş birliği var. Oradan icma ile... İttifak ile tevatürle nakledile edile edile geliyor. Bu sefer ne oluyor? Kendi dönemindeki icma ile sınırlı kalmıyor. Kendisinden sonraki da ile de icma alıyor. Her dönemin fukahasından. Hanefi kendi içinde şafi. Onun için dört mezhepte ancak bu şartlar tahakkuk ediyor. Bu sefer ne oluyor? Müminlerin yolu oluyor. Dördü de müminlerin yoludur. Hangi mezhabe ittiba ettiği bir meselede kan abdesi bozardı, bozmazdı. Kadına elini tuttuğun abdesi bozardı, bozmazdı. Ay günahtır ya. nam -i -i, eli tutmak ayrı dava. Abdesi bozar mı bozmaz mı işi ayrı dava. E şimdi buralarda sen kan abdesi bozmazla amel ettin Şafi'ye göre müminlerin yolundan dışarı çıkmadın. Bozar değil amel ettin Hanefi'ye göre yine müminlerin yolundasın yolundan çıkmadın. Çünkü burada her hususta ayrı ayrı kendi içlerinde icma var. Bu neyi kastediyor şimdi? Müminlerin yolundan gayrına tabi olsan İbni teymiye gibi atlatırsan kafayı Ne oluyor dört mezhepte Üç kere boş ol dedim mi Üç talak gider kadın boş olur İbni teymiye kalktı diyor ki sen Efendim üç kere desen bir sayılır E kim dedi bunu üç kere desen bir sayılır Ha, O dört mezhebin icmağında yok İbni teymiye şans kaldı burada tek kaldı Ha, İbni kayyım onu desteklemesiyle iki tane beş tane talebesinin Desteklemesiyle ne olmaz İcma hasıl olmaz İcma ne demektir? Bir asırda toplanan alimlerin cumhuru demek. Belki orada da bir iki ihtilaf var. Ona da layot etdübih, muteber olmaz. Bir iki ihtilaf her zaman olur. Cumhur ulemanın görüşü neyse orada icma hasıl olur. İcma hasıl olduktan sonra bu bağlayıcıdır. Ki dört mezhebin ittifak ettiği konular ekseriyettir. İhtilaf ettikleri konular ekalliyeti az konulardır. Çünkü zaten ayet ve hadisler sahih hadislerde ve ayet olanlarda ve sahih hadislerde kendilerine ulaşanlarda itiraf etmemişlerdi ki. ayet hadis'in konuştuğu yerde müştehit ne yapsın? Dolayısıyla ittifak edilen konular zaten fazladır. Genel yani itikadi konular tamamen birdir, hiç ayrılmaz. Dört mezheb için konuşuyorum. Ama muhtezile zaten el-i sünnet değil. Biz el sünnetin içini konuşuyoruz. matur eş'ari. Hangisi İsa Aleyhisselam'ın neciğini inkar edebilir? Hangisi methini çıkacağını inkar edebilir? Yani bunlar sırat köprüsü yok hangisi der haşa. Ki ayet ve hadisle sabit olanlarda zaten matur-i ayrılmaz ki. Fıkıhta da dört bu onlar da aynıdır. Onun için size Allah'ın kitabından ayrılmayın ben vefat edince. E, Tabi ayrılmıyoruz. E, Mezhebsizler ayrıldı. Sünnetsizler ayrıldı. Hadise itibar etmeyenler ayrıldı. Niye? E, çünkü Kur'an bize ne demişti? Resulümün verdiğini alın. Yani bize hadislere havale etmişti. Hadis-i şerifler bizi nereye etmişti? Kur'an'da hadiste bir şey bulamazsan ne yapacaksın ey Muaz dedi. Yemen'e vali gönderirken dedi ki: "Ya Resulullah, eee esteydir ra'yi. Re'yimi zorlarım, görüşüme göre bir hüküm çıkarırım." Elhamdülillahi tevekka resulü resulü. Resulünün resulü elçisi Muaz'ı doğruyu bulmaya muvaffak eden Allah hamdolsun dedi. Yani bir şey ayette hadiste yoksa ben ona karışmam. Ne yaparsanız yapın diyemezsin sen Yemen'e vali katı getiyorsun. Bu millet sana soracak. O zaman sen kıyas yaparsın, iştihat yaparsın. E bunu da bize hem Kur'an söylediğiyle istinbatla <gülüyor> iştihat aynı mana. De, gizli delilden, derin delilden hüküm çıkartmak. Derin kuyudan su çıkartmak gibi. E peki ayet zaten Kur'an. Biz hadislere uyuyorsak Kur'an'a bağlılığımızdan. Biz müştehitlere uyuyorsak Kur'an'a bağlılığımızdan. Benden sonra Kur'an'dan ayrılmayın. Çünkü neden? Kur'an size yeter. Niçin yeter? Çünkü Kur'an seni zaten sünnete havale eder, iştahda havale eder. Kur'an senin ufkunu açar, genişletir. Kur'an sana bütün delilleri önüne koyar. Yani Kur'an hakim seni sapıkta, dalalette, felakette bırakmaz. Sen Kur'an'ı iyi sarıldıysan, Kur'an'ı iyi anladıysan, 15. asırda da olsan, 100. asırda da gelsen, yine doğruyu bulursun. Çünkü Kur'an seni hiçbir zaman efendim şaşkın bırakmadı ki. Ama sen Allah'ın kitabı bana yeter diyerek, ...sünneti devre dışı bırak... ...müştehitleri devre dışı bırak... ...kendi kafana göre efendim... E, ...şimdi gelmiş... ...hiçbir ilmi... ...birikimi, kültürü... ...olmayan insanlar... ...hiçbir ayeti hadisi tefsir edemez... ...kaynak bilmez... ...lugat bilmez... <gülüyor> ...usulü fıkıh bilmez... ...hiçbir şey bilmeyen adam... ...ben böyle anlıyorum deyip çıkıyor işin içinden... ...bütün millet ona tabi oluyor... ...e peki sen niye kitap yazıyorsun Kur'an yeterse bu kadar... oldu bu kadar kitap yazmış... Bayraktar bay, şu kadar tefsir yazdım. Diyor hiçbir yerden almadım. E ki uydurdun. E sen şimdi hiçbir yerden kaynak vermeden Allah'ın kitabı bir cilt sen yazdın 20 cilt, 25 cilt. E nasıl oldu Allah'ın kitabı 25 cilt? Olur. Çünkü oraya hadisler koyarsın. Ya Hazreti Ali Efendi'den az, Ömer Efendi'den, sahabeden, tabiinden, müteahhitlerden. Ha, 50 de olur, 100 de olur, 150 de olur. Ben bir şey demiyorum ama ben hiç kimseden geriden almadım. Ne oldu? Kendin kendine yazıyorsun. E Allah'ın kitabını roman mıdır aşağı? Niye böyle yazıyorsun bunu? Kime dayanarak? Kendi görüşüme dayanarak. E senin görüşün müteber oluyor da. 25 cilt kitabın güvenilir oluyor da. E bu kadar müstehidin imam-ı hem de sahabeye dayanarak, sahabe hadise dayanarak herkes geride bir kaynağa dayanarak bize gelen hükümler müteber olmuyor. Senin kendi başına uydurduğun delilsiz, kaynaksız şeyler beni seni bağlıyor. E böyle bir saçmalık olamaz. O zaman sen Kur'an bize yeter lafında da yalancısın. Çünkü Kur'an sana etseydi sen zaten bu kadar cilt kitap yazmazdın. Demek Kur'an yetmiyor. Yeter mi ya? Peki Kur'an yetmiyorsa ne yetiyor bize? Kur'an yetiyor. Şu manada yetiyor. Hak olduğuna delalet ettiği kaynaklar manasında yetiyor. Kur'an bize ne diyor? Resulümle verdiğiyi alın. Bize havale etti sünnete. Kur'an bize ne diyor? Müminlerin yolundan gayrı yola uyanlara nirel limatevlenus cehennem tuttukları yolda onları öldürene kadar göndeririz sonra cehenneme atarız diyor. Demek ki müminlerin yolu miyim? Müminlerin yolu ne demek? Bir asırda bulunan müminlerin bir işte, bir görüşte icma ve ittifakları ekseriyetinin karar birliğinde olması icma delil oluyor bu ayet-i kerime. Eşe velâül emrimin emre havale ettiler. Onlar istinbat ederdiler. Yani karışık bir konuda yetkili alimlere sorsa feselü ile zikri iki devlet delil bir şey bilmiyorsanız tefsir hadis bilmiyorsanız fıkıh bilmiyorsanız zikir eline sorun yani ne demek ilime eline sorun demek ya orada da bizim mevla havale ediyor hiç mevla buyurmuyor ki bir haditte Kur'an'a bakın ne anlıyorsanız öyle yapın hep feselu sorun ve levruhu havale edin, havale etseler fitnen bir şey bir işte çekişmeye girerseniz ihtilafa düşerseniz turdu ila Allah ve Allah valedin sonra Rasul'e. Allah valedin Kur'an'a bakarsın. Ayette bulamadın Rasul'e valedin sünnete bakarsın. Hadiste de bulamadın. İşte öbür hadisler sana zaten iştihat yolunu açmış. Hz. Muaz ben görüşüme göre iştihat yaparım. Yani delillerin arasından kıyas yaparak bir hükme varırım. Deyince elhamdülillah diye hamd etmiş ki benim elçilerim, sahabem, gönderdiğim kadılarım, valilerim ee, bu ilme sahip oldu elhamdülillah diye sevinmiş sallallahu aleyhi ve sellem bir dalalete hamd edilir mi haşa yanlış işte istihat yanlış olsaydı müştehitlerin istihatların hata olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hamd eder miydi Hz. Muaz'da peygamber olmadığına göre ona vahiy gelmediğine göre e, istihat ediyor i̇stihat, o zaman yani İmam-ı Azam da o zaman ona göre peygamber değil Hz. Muaz'ın nesi var sahambeli var Esabıliğinden dolayı feraseti kendine özel ilham gelmesi burada konu edilmiyor ki o da Kur'an'dan ve hadis'ten reyini zorlayarak bir kıyas yapacak. Ya e aynı kıyası muazzam da yapabilir. Ona da o ilimler malzemeler ulaştıktan sonra mesele nedir? Mutfaaktaki malzeme meselesi. Malzeme olduktan sonra aynı yemeği yapar. Ve Hazreti Muaz'da daha isabet olabilir derseniz sahabeden olduğu için bir de sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetimin içinde en fıkıhı, iyi bilen Muaz'dır. Efendim, tamam. Orada Resulullah Efendimiz'in onun özel ismine mahsus. Ama o isme mahsus olan, diğer sahabe hakkında böyle fıkıhı, iyi bilen kaydı yok ki. Bir kişiye denebilir. Halal-ı haramı en iyi bilen diye herhalde geçiyor Tirmizi'yi Ve Alemun bil halal vel haram ula bil cebel. Halal-ı haramı en iyi bilen muazib cebel. Ha onun hakkında nasıl olduğu için ha i cebel farklıdır diyelim. Yani bir imam azamı Azam'ı kıyasetemeyiz ona diyelim. Ama Öbür türlü zaten İmam-ı Azam Efendimiz'e diyor ki Kur'an'da varsa Kur'an'a bakarız değilse hadise bakarız. Hadis de yoksa sahabeye bakarız. Sahabede de yoksa ben iştahat ederim. Çünkü sahabeden de olsa ben kendi görüşümü öne sürmem. Sahabe Resulullah'ı gördü. Sallallahu aleyhi ve onu alırım diyor. Bu hadisleri böyle işte tergib-i dersi olarak hızlı hızlı giderseniz e, maalesef e, hadis sizlere, sünnet sizlere de delil olur. Ben onun için uzun uzun konuşuyorum burada bak. Niye canım çıkıyor bir şey anlatayım diye. Çünkü Allah'ın kitabına sarılın. Dedi ya şimdi buradan hemen hadis Sizler sünnetsizler hemen kaşınırlar. Hemen derler ki bak peygamber Kur'an'a bakın diyor. Başka bir şeye bakmayın diyor. Sen nereden uyduruyorsun? Yahu sen anlasana Kur'an'a bakın demekten neyi kastediyor? Öbür hadisini okumuyorsun o zaman. Bu hadis taberani mucemi kebirdedir. Peki taberani muciye mi kebirdeki hadis senin işine geldiği için Normalde sen tabarani beyakıyı sen takmazsın. Be, sen Bukhari'ye bile çatan adamsın. Ama e, şimdi burada bunu atladın değil mi? Sazan gibi atladın çünkü neden? Kur'an yeter dedi falan diye anlıyorsun. Yanlış anladığından atladın yine. Doğru anlasan bu da sana delil değildi aslında. Ama ben sana daha hadis kaynakta bu Davut'ta okuduğum zaman niye işine gelmiyor? Ve innemma harrama Resulullah, müslim haram Allah. Resulullah'ın haram dediği şeyler Allah'ın haram dediği gibidir. Çünkü o da hadisler de vahiydir. Sakın Mâve Cennâfî kitâbillâ ettebânâ. Kur'an'da bulursak uyarız, Kur'an'da bulmazsak tabi olmayız. Derken sizin birinize rastlamayayım. Sakın sizin biriniz koltuğuna yaslanmış, efendim böyle atmosyon yapmasın. Ve bu, bu Davut'tadır. Çünkü öyle insanlar çıkacak, Kur'an'da varsa inanırım, yoksa inanmam diyecekler. Onun için ben Diyanet Reisi hakkında da diyorum ya, yani ne kadar acayip bir söz. Mehdi konusu Kur'an'da yok ki. ...bunu en ufak bir hadis bilgisi olan... ...Kur'an'da yok kitabını kullanmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... ...ü'titül hikmete, ü'titül Kur'ane ve minel hikmeti Bana Kur'an verildi, hadisten hikmet, sünnet demektir. Zaten ayette de... ...ve yuallimumul kitabe vel hikmete. Resulullah Efendimizin efsafını sayarken size kitap öğretiyor. Kitap Kur'andır, bir de hikmet öğretiyor. E şimdi atıf, muhayret iktiza eder. Yani sen burada şimdi... E, ...Ahmet geldi... Bir de Mehmet geldi. Dediğin zaman Ahmet, Mehmet birbirinden farklıdır. Eğer deseydin, desey, deseydin ki Ahmet, Mehmet geldi, belki adamın adı benim adım gibi Ahmet Mahmut, Ahmet, Mehmet idi. Ama şimdi Ahmet geldi, bir de Mehmet geldi dediğin zaman bunun iki kişi olmasına başka şansı yoktur. Ayette de ne diyor? Kitabı öğretiyor, bir de hikmeti öğretiyor. Ve, ve atıftır. Bir de hikmet öğretiyor. O zaman hikmet kitaptan başka bir şey. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'dan başka öğrettiği bir şey var mı? Var. Nedir hadis? Bütün buyurdukları hadistir, yaptıkları sünnettir. O zaman ne oldu? Kitap öğretiyor, bir de hikmet öğretiyor. O zaman Resulullah sünnetini e, delil olduğu bu ayette sabit oldu. O zaman Kur'an yeter mi? Yeter, ne manada yeter? Kur'an sana zaten hikmeti ve sünneti öğretmiş ya, onun için yeter. Yani oraya da seni yönlendirecek. Neburu'ya öğütüytül <gülüyor> Kur'an, bana Kur'an verildi ve minel hikmetin mislihi. Kur'an ne kadar ayet var? Onun iki katı hikmetle sünnet ve hadis vahyedildi. Onun için sakın Kur'an'da varsa uyarız derken sizin birinize rastlamayayım. Fena ederim diyor yani. Fena ederim diyor. Bu Ebu Davud'dadır. Sen şimdi buraya niye atladın Taberani'de? Efendim Ebu Davud daha sahih. Sen sahih şartı aramıyor musun? En sahihse Ebu Davud'dur taberaniye göre. Ama bu de ruhatı sikattır. Bunun da ravileri güvenilir muhtemel insana. Bu da sahiptir, o da sahiptir. Mevzu nedir? Doğru anlamak meselesidir. Onun için tergipte bir hadis okudum, on hadis okudum, elli hadis okudum, geç. Milletin ekmeğine yağ sürersin batılların. Hadisler şerh ister. Şerhsiz ilk bir şey metinle kelime manası gidilmez. Gidilirse sakatlık çıkar. Ben niye bu kadar de detay vermek zorundayım? Şu Şuradan birisi beni yarın bağlar, beni kendi sözümle bağlar, sen de okudun hadis ki Kur'an yeter dedin der. Ondan sonra hadise ne lüzum mara gider. Ama ben size izah getirince hepiniz anladınız ki ilahiyat profesörü olmanıza lüzum yok. Zaten olsaydınız anlayamazdınız. Efendim siz normal bir halk olarak e, ne güzel anladınız. Ve <gülüyor> Ali <gülüyor> Abdullah Mes'ud'un radıyallahu ta'ala Abdullah Mes'ud Hazretleri sahabenin fukahasından. Bu zat kâlet e, efendim söylemiştir. Fakat bu hadis esasen ama burada kale Resulullah dememiştir. Demeyince biz de demiyoruz. Çünkü Ravail Bezrar hakkında mevkufan alibni Mesud. Şimdi Bezzar bunu rivayet etmiş İbni Mesud'a mevkuf. Yani o kendi sözü olarak söylemiş bunu. Bazen hadis-i şerif olan bir şeyi bir alim nakleder. Fakat hadis demezse o alemin üstünde kalır. O isnad ona kadar gelir, onda kalır. Sen onu başka bir kaynaktan hadis olduğunu bulamazsan Halbuki Ozat da onu, yani o müsnid olan bir makamdaki bir zat da onu hadis olarak zikretmiştir. Burada da i̇bn Mesud bunu söylemiştir. Ama bu i̇bn Mesud'un sözü değildir. Çünkü Bezzar bunu mevkuf yapmıştır ama وَرَوَاوا مَرْفُوَا اِنْ حَدِسِ Merfu demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar dayandırılması demektir. Ama Cabir hadisinde, yani Hazreti Cabir'den gelen başka hadis var. Efendi Hazretleri'nin ömür boyu okuduğu bir hadis bu. اِنَّ اَزَلْ قُرْعَانِ شَافِيٌ مُشَبَّمْ Cabir'den gelen radıyallahu anh, rivayette Kale Resulullah ile dayandırılmıştır isnat. Ama bu rivayet İbni Mesud'da kalmıştır. Ve İsnadül Merfû'ü O Resulullah Efendimiz'e kadar dayanım hadis olarak zikredilen e, Cabir hadisi de Ceyid'dir. İsnadı güzeldir, kuvvetlidir, muteberdir yani. Bundan dolayıdır ki bu söz hadis-i şerif olarak konuşulmaktadır. Ne buyuruyor? İnna del Kur'ane muhakkak bu Kur'an-ı azimuş şan yani Allah'ın kitabı şafi'ün şefaatçidir. Yani ehline şefaat eder. Müşefe'ün burada müşefe'unu bazı lafızlar almış. Müşefe'ün var yani burada niye yok anlamadım. Müşefe'ün şefaati bir nuskada yok yani. Şefati kabul edilmiştir. Mesela şimdi herkes bir şefaat etme aracı olmak kalkar ama şefaati geçerli midir, değil midir? Herkesin her şeyin şefati geçmez Allah'ın karşı, Allah'ın indinde itibarı ve kıymeti yok ise. Ama bu Kur'an şefaat edecek, hem de şefatı anında tasdik edilecek. Kur'an Kerim okuyanlarına, hafızlarına, amel edenlerine, efendim. Yarın ahirette mahşerde o sıkıntılı günde e, insanlar. Güneş tavan boyu yaklaşmış. insanlar kendi tellerinin göllerine batmış. ne yeri yaşayacaklar. Ama Hazreti Kur'an insan şeklinde ya da nurlu bir nurani surete girerek gelecek. Ya Rabbi tutacak adamın elinden veya ben buna şefaat edeceğim. Bunu bu zahmetten çıkaracağım. Bunu bu tehlikeden kurtaracağım. Cennete götüreceğim. Mevlana buyurur. Ey Kur'an sen benim kitabımsın, kelamımsın. İstediğine şefaat hakkı sana verilmiştir. Dilediğini kurtar. Se müşeffaun o demek. Efendimiz onun devamında şunu okurdu. O rivayet şu anda burada önümüzde yok. Ve mahlum musattakun diye okurdu. Ve mahlum şikayetçidir. Musattakun. Ya Rabbi bundan davacıyım, şikayetçiyim derse de o zaman da şikayeti tasdik edilmiştir. Yani Mevlamen der ki sen benim kitabımsın, kelamımsın. Ben sana şahit sormam. Yani benim sıfatımın eserisi, sıfatımsın. Ben sana nasıl şahit sorayım yani? <gülüyor> Ve kebabı billahi Zaten şahit Allah şahit olarak yeter e Kur'an'da onun kelamı sıfatının zuhuru o zaman tamam. Nereye bu, bu bana çok efendim e, zarar verdiği bana işte e, e, beni terk etti. E, benim hükümlerimi amel etmediği, bana, bana inanmayı da terk ettiği vesaire. Kimine inanma bazında şi şikayet eder. Kimini amelsizlik bazın e, hususunda şikayet eder. Ama Mevla hemen onu tasdik eder. Onun için "Men menittaba kim tabi olursa hu Kur'an'a" Kur'an'a nasıl ta tabi olacak? Efendim, itikaden ve amelen. Önce Kur'an'daki bütün meselelere inanacak. Yapamasa bile birinci şey, basamak inanma basamağıdır. İkinci basamak helallarına uyacak, haramlarına sakınacak. Böylece Kur'an'a tabi olacak, uyacak. Yoksa Kur'an'ı koydu önüne, kendi gitti arkasına veya Kur'an'ı aldı, öptü, bağrına bastı veya başın üstüne koydu veya yüksek yere astı. Kur'an'ı iki de bir gitti öpüp, öpüp, öpüp duruyor ama namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor, zekat vermiyor veya zina ediyor. Kur'an ne yapsın sana? Kur'an öpmek seni kurtarmaz ki. Önce inanacaksın, sonra amel edeceksin. Öpmek ayrı bir ameldir, hürmettir, tazımdır. Öpüp başına zaten koyacaksın. O ayrı bir şey. Ama yeterli değil. Kurtarmaz derken tek başına kurtarmaz yani. Kim Kur'an'a tabi olursa, efendim, Kadev'u onu çeker götürür ile cenneti. Cennete götürür. Yani elinden tutar, cennete götürür. Peki bu Kur'an nasıl bir şey arkadaş? Bizim evde Kur'an'ın kitabı var sayfaları var. Bu mahşerde bu sayfalar gelse ne yapacak benim elimden nasıl tutacak sayfaya? E hala ben ne diyorum sen bir şey anlamamışsın yani. Çünkü kaç defa sohbetlerde de beyan ettik. Ulema İmam Suyut'i bu hususta müstakil risale yazdı. Onun zaten 500'den belki de fazla eseri var. irili ufaklı. Bu risalelerinden birinde mevzusu şudur. Risalenin konusu şudur. Yani ismi şu anda hatırlama gelmiyor. ismi de Risale mevzu şudur. Kıyamet günü dünyada yapılan ameller efendim e, ki arazdırlar. Ameller e'razdır. A'raz, araz. Arazın sureti olmaz. Yani efendim e, görüntüsü olmaz. Şekle bürünmez. Yani mesela namaz diyoruz. Abdest diyoruz. abdesti alırken benim şeklim olur. Beni resmini çekersin, videoya alırsın, ben abdest alırım. Ama abdest denen şeyi bana gösteremezsin. Veya namaz, namaz kılıyoruz. Namaz kılarken rükû gösterebilirsin, beni rükû da çizebilirsin. Ee, Resim çekersin, video çekersin, bu bir rükûdur, rükûndür, secde bir rükûndür. Fakat namaz denen mefhumun bir bütün olarak bu namaz göster bana dediğim zaman mutlaka bir adam kılarken göstereceksin. Ortada şurada bir tane namaz gösteremezsin. Araz o demektir. Araz kendi başına duramaz. Efendim bunun tersi cevherdir. Cevher kendi başına durandır. Yani tahta dersin tahta. Ağa derim sana tahta derim sana. Bak tahta duruyor burada şimdi. Tahtayı gösterebilirim ama elimle tutuyorum. Vuruyorum çak çuk ediyor. Ama şimdi şurada namaz dediğim zaman illa başlayıp kılmam lazım. Veya bir kılını göstermem lazım. Namaz diye bir şey kendi başına durmaz. Hal böyle olunca Kur'an da böyledir. Kur'an-ı Kerim bana Kur'an'ı göster. Nasıl göstereceğim sana Kur'an? Musafta gösterebilirim. Mutlaka bir kağıtta gösterebilirim. Veya ceylan derisine göstereyim. Ya bir deride, ya bir kağıtta, ya bir ekranda. Ben şimdi sana Kur'an, Kur'an şimdi bu ortada. Kur'an göstereyim sana. Nasıl göstereyim? Mutlaka harfe girecek. Yani ya sesli okunacak, ya yazılacak. Sana bir harf kalıbıyla onu o kalıba dökülerek gösterebilirim. Ortadan sana bir Kur'an gösteremem. Harfsiz, sessiz, kağıtsız, musafsız bir Kur'an. E Kur'an aslında harf harfe bağlı değildir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı da e, biz Allah'ın kelamını göremeyiz. E, duyamayız da. Ona delalet eden lafızları okuyoruz. Bundan dolayıdır ki e, Kur'an nedir? Kadimdir. Kadim ne demek? Evveli yok demek. Kur'an nasıl kelamı kadim oldu evveli yok? Hani Kur'an mahluktur diyen kafir olur. Çünkü Allah'ın sıfatına mahluk demiş olur. E çünkü Kur'an yaratılmış bir şey değildir. E nasıl yaratılmış değil ya? Bu kağıt, e Kur'an burada var, Musab bu. 20 sene evvel basılmış. E demek ki yaratılmış sonradan. E tamam ben de sana kağıdı tartıştım mı? Mürekkebi tartıştım mı? Dizgi basın matbaayı tartıştım mı? Ben sana ne dedim... Onun delalet ettiği o mana olan Kur'an, Allah'ın kelamı olan Kur'an sıfatıdır, sıfatı kadimdir, ezelidir, evvel yoktur, mahluk değildir, yaratılmamıştır. Çünkü Allah var, o kelamı olan var. Kur'an 1400 sene evvel indi diye 1400 sene evvel e, Kur'an var olmadı ki. Kur'an var olmadı zaten, Kur'an mahluk değil. Kur'an var edilmedi, sonradan yaratılmadı Kur'an. Ne demek sonradan yaratılmadı? Allah var, İlim sıfatı da var, kelam sıfatı da var. O kelam sıfatı Kur'an onunla kaim idi. O ezeli olduğu gibi Kur'an da ezelidir. Ha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmesi 1400 küsür sene evveldir. Var olan şey indirildi. O anda Mevla Teala onu buyurmadı ki ezelden beri o var. Bunları doğru anlayacaksın. O zaman Kur'an'ın kendi de ne oluyor? Sıfat oluyor. Sıfatlar ne oluyor? Araz oluyor. Ne demek araz oluyor? Kendi başına duramaz. Yani Allah'ın sıfatını sen nasıl göstereceksin? işiteceksin yani. O zaman ne oldu eserini Ona delalet eden eseri ha, Eserin için dersen ki bu sonradandır 20 senelik 50 senelik falan Senesini tarihini koyabilirsin O zaman kafir olmaz. Bunları birbirine ayırmak lazım Onun için ahirette ameller Suretlere bürünecek Yani şekillenecek İyi amel Nurani bir şekle bürünecek ve namaz sana kabirde gelecek eniş ve yoldaş olacak. Sen diyeceksin ki sen kimsin? O da diyecek ben senin gece uykusuz kaldığın, okuduğun Kur'an'ım diyecek. Ama sen oradan bakacaksın. Elinde tutabilim, gözünle görebileceğim bir insan şeklinde veya melek şeklinde nurani bir varlık gelecek sana. Ama o sen kimsin diyeceksin, o diyecek ben Kur'an'ım. Halbuki Kur'an işte dedim ya Allah'ın sıfatı olan hakiki Kur'an arazdır, gö gösterilemez. Bu sefer ne oldu? Bir şekle bürünmesi lazım. Onun için Kur'an'a uyanı Kur'an cennete çeker. E Kur'an nasıl cennete çeksin? E şu musafıdaki kağıtlar gelip de orada devreye girmez. O zaman ne olur? O senin okuduğun Kur'an, tilaveti senin bir amelindir. Tamam mı? Allah'ın sıfatı arazdıran, onu şey etmeyelim, sıfatları araz demeyelim. Çünkü allah Teala'nın sıfatları zatıyla kaimdir ile kaybediyor. O noktaya karıştırmayalım. Biz şimdi araz olarak neyi anlayalım? Ameli anlayalım. Yani senin kuran tilavetin senin amelindir. Senin kıldığın namaz senin amelindir. Senin bu amellerin arazdır. Onun için bir şeyle kayım olması lazımdır. Bu arazlar ne yapmaz? Görünmez. işitilmez. O zaman ne yapamaz? Gelip de mahşerde senin elinden tutup cennete götüremez veya kabirde gelip sana en yoldaş olamaz. O zaman ne yapıyor Mevla Teala? araz olan amellere ahirette suret veriyor, şekile büründürüyor, o şekli ya sana işte iyilik için gönderiyor, müşekkel, musavver bir şekilde, ya da seni korkutmak için ejderha, işte efendim canavar şeklinde gönderiyor. O amelini içki içmen ameldir. O içki içme günahını, günah elle kolla gösterilmez. Günah bir arazdır, o arazi şekle sokar, canavar şekline gelir seni, kırtlaklar veya seni yılan yapar, gelir seni sokar. Akrep seni mezarda sokar. Halbuki o akrep bildiğin bu dünyanın böceklerinden değildir. O akrep ne akrebidir O senin zinandır o akrep. Allah o amelini o şekle sokar, yaratır. Anladın? İmam Suyut Hazretleri bu usta, çünkü bunu inanmadığın zaman, bunu kabul etmediğin zaman birçok mesele sıkıntıya girer. Ne gibi? Mizanda ameller tartılacak. Kefe var, sağ var, sol var. Sen buraya ne koyacaksın? Kaç gram gelecek? E sen elle tutulmayan, gözle görülmeyen bir namazı, bir içkiyi, bir zinayı, yani şu anda o amel boyutunda yapılmış, edilmiş, bitmiş bir şey. Şu anda o amel niyesini getireceksin? İşte onu şekle sokarsan, onun da gramajını, boyutunu belirliyor. O ağırlıkta müşekkel bir suret, diyelim bir öküz, bir domuz hınzır şeklinde, diyelim bir hınzır. Veyat diyelim bir e, en kötü hayvan. Sırtlan bilmem ne. Bunu alıyor getiriyor. Sırtlan olarak getiriyor o ameli. Öyle amel var ki. Mesela. Livata hınzır işi. Hayvanlar içinde bir tek eşcinsellik şey hınzırda diyelim var. Bir de himarda var diye gördüm kitapta. Şimdi sen hınzırı getiriyor koyuyor oraya. Kaç kilo geliyor bu hınzır? Sol tarafta işte bayağı ilerletiyor. Solu aşağı kaldırıyor. Livata yaptın. Senin o livatan oraya nasıl gelecek? Hınzır geliyor oraya kaç kiloysa o ne kadar kötü bir fiildi ise kötülüğü nispetinde kilo veriliyor ona. Çünkü Allah'ın mizanı da manevi değildir. Maddidir, zahiridir. Bir kefesi doğu doy, batı yaşıyor. O kadar büyüktür. Yani bunları bunlar itikadi de meselelere girdik şimdi. Bunları bu şekil bilmezsen bu benim amelim nasıl gelecek ya? Kabirde nasıl bana yoldaş olacak ya? Mizanda ne konuluyor arkadaş? Ameli yapmış bitmiş burada nasıl? Ne tartılıyor yani? Çünkü adamın kendi boyu posu belli 65 kilo 70 kiloluk adam nasıl? Mizanda doğu batıyı dolduracak. İyi ameller kötü e, iyi şekillere koyulup mizana kiloluk oyuluyor yani böyle gramajlı. Kötü ameller kötü suretlere büründürülüyor. Ve öylece sol tarafa konuluyor orada da baya bir hacim e, yer dolduruyor ve e, efendim kilo ağırlık kaydettiriyor. Bunu böyle anlamak lazım. Kıyamet günü araz olan dünyadaki ameller etsat suretinde zahir olacak. Etsat ne demek etsat? Cisme bürünmüş. Cisme bürünmüş yani ben şimdi bak benim bir amelimi sen şimdi bir yere tartıya koysan Çıkmaz. Ama beni koyarsın tartıya. 70 kilo, 72 kilo. Dua buyurun. Zayıflayım. Allah rızası için çok dua istiyorum. Yani orada 72, 73'e gidiyorum. Şimdi ha benim kalıbımı koyarsın. 73'ü bulursun. 72'yi bulursun. Ama benim hiçbir amelimi şu anda bir tartıya koyup dünyada gramajını bulamazsın. Anladınız şimdi. Kafayı çalıştınız. Biz size burada ders veriyoruz. Bu derste itikata giriyoruz. Fıkha giriyoruz. Amele giriyoruz. Yani kade külliyeler veriyoruz size. Balık tutmayı öğretiyoruz. Balık vermiyoruz. İki, iki, iki, iki balık yedin bitti. Sonra acıkırsın. Biz size e, kade külliyeler verdik mi siz her yerde tatbik edebilirsiniz. Kafanız çalışıyorsa tabii çalışmıyorsa ben ne yapayım? Kur'an şefaatçidir. Çünkü gelecek şefaat edecek. Ye'til Kur'an yevmel kıyamet. Mesela Bakara suresi için, Ali İmran suresi için Buhari hadisinde ne diyor? Yüce Adilaneane sahabima. Geti yan gün kıyamet ki anne ma diyor. Ama gamamtan var kesin işte ravi ihtilaf var orada. Bakara suresi, Ali İmran suresi ikisi de kıyamet günü iki bulut gibi gelecekler diyor. İki bulut gibi gelecekler. Yani ne şekline girmişler? Bulut şekline girmişler. Ama Bakara ile Ali İmran. Ama Bakara Ali İmran kendi gelemez işte illa bir şekilde gelir. O bulut şekline gelecekler. Ha yani ana sahabimi Yevmel kıyamet Kıyamet günü kendilerini okuyup inanan, amel eden ve çok okuyanlardan e, azabı kaldırmak için, mahşerin sıkıntısını savuşturmak için meleklerle bile mücadeleye ve çekişmeye girecekler. Çünkü Kur'an'dır. Bakara suresi Allah'ın kelamıdır. Meleğe de efendim hadi git işine diyebilir. Allah'ın kelamıdır çünkü. Anladın mı? E, belki orada bir peygamber bile devreye girip meleği e, şey yapamayabilir. Şefaatı yeterli gelmediği konular olabilir. Çünkü herkese şefaat izinledir. Ama Kur'an'da bu sorun yok. Şafiun şefaatçidir, müşeffaf. Otomatiğe bağlanmış. Şefaatı kesin kabul edilmiştir. Musattakul kabul. Kabulü tasdik edilmiştir. Aynı zamanda şikayatçidir. şikayeti de hemen devreye sokulup işleme konulur. Bitti. Kimse ona melek bile ne yapıyorsun soramaz. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Melekten üstündür. Melek Allah'ın sıfatı değil ki aşağı. Melek Allah'ın mahlukudur. Dakara suresi mahluk değildir. İşte mevzuları iyi anlamanız lazım ee, Ona uyan Kur'an'a uyanı Kur'an alır götürür Cennete çeker Cennete yerleştirmeden de bırakmaz Çünkü hadis-i şerifde yani gelirler Mücadele verir Nasıl mücadele verecek arazi olan bir şey Elle tutulmaz gözle görülmez Şekle bürünür gelir mücadele verir Mülk suresi her gece okuyana Kabirde azap çektirmez gelir Çok büyük çatışma yapar yani. Münker nekirle büyük bir tartışma Çıkarır yani Mülk suresi özellikle izin vermem der yani azab edemez. Benim adamım der ya ya şimdi burada bürokrat ile şurada bu da bir adamın oluyor iki gün içeride yatmadan tak dışarı. Benim adamım olmadığı için uzun uzun yatıyorum mesela e çünkü ha burada Kur'an Allah'ın e, kelamı sen de devamlı okuduğun için bu sureyi onun adamı oluyorsun. Esap o demek. Bakara sürsen esabı nasıl oluyorsun? Adamı oluyorsun. Adamı nasıl oluyorsun? Okuyarak oluyorsun. O zaman ne oluyor bekar susus geliyor bu benim adamım hadi bakalım ahirette onlara bir şey sorulmaz ve ben kim Kur'an'ı terk ederse ev yahut Kur'an'da yüz çevirirse Zuhka atılır zütcede var ama herhalde zuchka da e, Zabıt bakımından daha şey geliyor ha e, atılır <gülüyor> fi kafa'u ensesinin ensesi üzerinde e, arkadan doğru demek istiyor yani buradan kafasından böyle yitilir arkadan gelir bir melek tak böyle iter zukkafi kafa o ensesinden doğru itilir, atılır ilen yâr. cehenneme atılır neden Kur'anı terk etti Kur'an'dan yüz çevirdi inanmadı birinci en büyük basamak sonra okumadı ikinci bela sonra amel etmedi üçüncü bela böyle sırayla zaten okumamakta girer de girerdi. Kur'an'ın terk edilmesi iki yönlüdür diyelim yani başlıca. Bir inanmamaktır ki onun zaten ebedi çıkışı yok atıldı mı daha çıkamaz. İkincisi okumamak, amel etmemek ee, e, Kur'an-ı Kerim'le amel etmemek helalına haramına riayet etmemek. Bak inanmamak demiyorum. İnanmamaksa atıldı mı daha çıkamaz. İnanıp da amel etmemekse işte günah miktarı Allah'ın takdir ettiği kadar yanar. Sonunda imanını kurtardıysa ölürken cennete illa döner. Ama ne lüzumu var yedi bin seneye kadar cehennemde yanma Müslümanlardan yananlar olacak. Yedi bin sene ne demek? Yedi 7, 7 sene ne demek ya? Yedi de, seneyi bırak. Yedi dakika yanabilir misin ya? Şu anda cehennem ateşine sen saniye içinde dumanın çıkar zaten. Ki ölmek de yok devamlı çekmek var. Duman olsan da kurtulsan o da biçer. Ama ölemiyorsun. O zaman bunun saniyesi bile çekilecek bir azap değildir. Kur'an'ı terk etmemek lazım. Hazreti Kur'an'a bağlı kalmak lazım. Hazreti Kur'an da bize neyi gösteriyor? Rasul'e itaatı gösteriyor. Sünnete uymamızı emrediyor. Rasul ne verdiyse alın buyuruyor. Hal böyle olunca Kur'an'a uymak için mutlaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sünnetine uymak lazım. Hadis-i şeriflerini duymak lazım. Hepsine itikad etmek lazım. Kur'an'ın hak dediği her şeyi hak demek lazım. İcba hak dedi, kıyası hak dedi. فَاَتَبِرُوا يَا الْلَفْصَارِ Ey basire sahipleri bir olayı gördünüz ettiniz kıyas yapın ibret alın da diğer meseleye geçin orayı kurtarın. Bu da kıyas-ı fukahanın delilidir. Daha birçok deliller mevcuttur. Efendim Kur'an-ı Kerim'de demek ki Kur'an'a uymak kuru kuruya Kur'an bana yeter demek değildir. Bunu diyenler Kur'an'a uymayanlardır. Kur'an'ı esas terk edenler Kur'an bize yeter diyenlerdir. Evet bize de Kur'an yeter. Niçin? Kur'an'ı tam anlayarak bize havale ettiği müracaat etmemizi emrettiği kaynakları kabul ettiğimiz için hadise sünnete icma'ya ve kıyasa bağlı olduğumuz için Kur'an bize yetiyor şu an. Anayasamız olarak zaten yetiyor. Bizi yönlendirdiği konularda da doğruyu buldurduğu için bizi sapıtmıyoruz elhamdülillah. Ama hadisleri inkar edenleri görüyoruz. Sünneti terk edenleri görüyoruz. Ehli sünnetten ayrılanları görüyoruz. Nerede görüyoruz? E zaten Kur'an'ı da terk ettiklerini görüyoruz. Çünkü bu sefer kaderi inkar etti mi? Bakıyoruz Kur'an'da kader var. Hani bu sana Kur'an yeterdi? Sen Kur'an'ı inkar etmişsin. Daha birçok konuda bunların yanlışlarını buluyoruz. Efendi Vehhabilere bakıyoruz. Onu buna kafir diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. allah Teala inananlar iman ettikten sonra hiçbir amelle insanı kafir saymıyor. Efendim şirk dışındakiler hepsini bağışlayacağını vaat ediyor. Bunlara bakıyoruz büyük günah olmaz bilmem ne. Halbuki Allah dilediğine hepsini affederim diyor şirk dışında. Yani ehli sünnetten çıkan 72 sapık fırka bir de onların türevleri var. Yani bir şia 27 bilmem ne kadardır. Bütün bunları tek tek incelersen hadisleri devre dışı bırakan insanlar sünneti, icmağı kıyası devre dışı bırakan hiçbirine Kur'an yetmemiştir. Çünkü hiçbiri Kur'an'ı anlamamıştır. Hepsi de Kur'an'ı terk etmiştir. Kur'ancıyız deseler de baktığın zaman Kur'an'a taban tabana zıt fikirlere ve inançlara sahiptirler. Kur'an kime yeter? Kur'an kendisine uyanlara yeter. Kur'an'a uyanlar kimlerdir? Onun Resul'e itaat edin emrine de uyanlardır. Resul ne verdiyse alın emrine de uyanlardır. Müminlerin icmağından cumhurunun yolundan ayrılmayın emrine de uyanlardır. Ülül emre sorun. Yani içinizdeki iştihat sahibi zikir eline, ilim eline sorun emrine de uyanlardır. Dolayısıyla ben kendi kafama göre mealden takılırım diyenler cehenneme atılmışlardır. Allah Teala bizleri el-i sünnetin nurlu yolundan, kitap sünnet, icma-ı kıyası fukaha, şeriatımızın e, şer delillerine bağlı kalanlardan ayırmasın. Ölene kadar istikamette daim eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem'e teslimen kesiyorum. Elhamdülillah Rabbil alemin.